Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir Gecesi'nin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Evet Ümmü Zer. Ayşe'den duyduğuma göre Rasulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş. Ben de Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir Gecesi ile ilgili müjde çok büyük. Bin aydan daha hayırlı bir gece, üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına gerdiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş. Biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız. Fakat Allah usanmaz. Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki. Evet dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz O ailesini asla ihmal etmez Aşırılıklardan hoşlanmaz Ama ahiret içinde sürekli hazırlık halindedir Resulullah'a bir şey danışacaktım Ben de öyle Sabahki hutbeden çok etkilendim ee, Ama maalesef bunu yapabilecek maliye gücüm yok Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum Başka sadaka veremiyorum Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçirmemizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim. Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor. 83. Bölüm Uhud Savaşı'nda aldığı on iki ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu. Esselamu Aleyküm Ve Aleyküm Selam Nasılsın? Elhamdülillah diyelim Peki iyi görünmüyorsun Bir derdin mi var? Eşim Sadı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum Allah kolaylık versin Kolay değil Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz Bize mirastan pay vermek istemiyor Halbuki Sadı zengin bir adamdı Neden malının bir kısmını size vermiyor? Geleneklerimize aykırıymış Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum O bize bir çare bulur İsabet etmişsin Peygamberimiz Saad'ı çok severdi Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm Allah işlerini rast getirsin Bir ihtiyacın olursa çekinme Eksik olma Teşekkür ederim Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var. Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı. Ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık. Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece 2'den fazla kız iseler ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi. Saatten kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam, peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu. Allah, bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme. Bunun üzerine peygamberimiz gülerek, sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine, Bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı. Özür dilerim burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyordum Ama sen bana çok anlayışlı davrandın Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun. Güneş iyice yükselmişti Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç Kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu Ancak kuyunun da suyu çekilmişti İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle buralmış gençler tartışmaya başladı. Bu kova benim saldığım kova. Hayır, benimki. Bak ben sağdan, sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor. Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne anlıyorsan onu diyorum. Ah. Ah. Ah. Durun ne durur, yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz, yapıyoruz, su, için, ne su için mi yapıyoruz, kavga yapıyoruz, ediyorsunuz <gülme> siz? Hayır, Hayır onun derdi başka Benim derdim ha. neymiş? Ben sana göstereyim <gülme> Al sana, Al. Al. Al sana. Al. Ne yaptın sen Sinan? Başın İyi, İyi misin? İyi misin? İyi misin? Ey Ensar cemaati yetişin <gülüyor> Ey muhacir cemaati Siz de benim imdadıma yetişin <gülüyor> Başı kanayan gence ne oldu? Diğeri onu bu hale getirmiş İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar Karşı karşıya gelenler Muhacir ve Ensar Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi. Ey Hazreci oğulları! Arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir. Hey! Sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti... Hem de muacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi? Silan, sen yaralısın Gel hakkından da vazgeç Bunu peygamberimiz duymasın Yoksa çok üzülür Tabi ya su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın Bu mesele büyümesin Haklısınız Bu meseleyi büyütmeye gerek yok Ben davamdan vazgeçiyorum Ah şöyle, sana da böylesi yaraşıyor Allah Allah. Müslümanlar arasında dargınlık olmaz Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar Ama durun, Hazret'i küçümsemek neymiş ben size göstereceğim Abdullah bin Übey kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında Düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı. Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? ''Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı, oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız.'' Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır. Evet evet doğru söylüyor, Doğru söylüyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. Neden söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed Aleyhisselam, Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin. Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez. Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı. Zeyt bin Erkam, Resulullah'ın yanına geldiğinde... Peygamberimiz ensar ve muhacirin ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyde ona kızmış olmayasın dedi. Hayır, vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah. Peygamberimiz bu sefer işittiklerinde yanılmış olmayasın dedi. Hayır ya Resulallah, bir yanlışım yok. Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın dedi. Hayır ya Resulallah, adım gibi eminim bu dediklerimi söyledim. Nasıl olur? Resul ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen, Muhammed bin Mesleme'ye ya da Saad bin Muaz'a emret, onlar öldürsün. Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. ''Olmaz ya Ömer, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler, ancak Medine bu sebeple çok karışır.'' dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine, onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler Hayır yanılıyorsunuz Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim Vallahi bu olaya kadar Hazret içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu Bu sözleri ondan değil babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum. Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e, ''Bana erişen sözlerin sahibi sen misin?'' diye sordu. ''Hayır.'' Sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş. Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez. Belki de size bunları söyleyen genç, onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır. Abdullah bin Übey, kendisi hakkında hüsnü besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.